Mehmet Akip'ten, peder vasıtasıyla naklen duyduğum bir vakıa vardır. Senelerce evvel bunu size nakletmişimdir. Abdülhamid Cennet Mekan, devrinin büyük hakimi, aynı zamanda mana aleminin de sultanı bir insandır. Abdülhamid Cennet Mekanı hiç harca gitmediği halde, Medine'de görüp evinde barındıran insanlar vardır ki oraya giden hacılar bahsederler, hacılara bahsederler. Mehmet Akif bir yaşlı daki anlatıyor Sultan Ahmet veya Ayasofya camii'ne gidiyorum. Her sabah ne kadar erken gidersem gideyim mihrabın bir kenarında saçı sakalı ben beyaz olmuş isyarl bir adam ümitsiz debed durmadan ağlıyor. O kadar ağlıyor ki ağlamadığı tek dakikanı yakalayamadı. Nihayet bir gün yanına sokuldum. Ustaram dedim. Efendim dedim. Allah'ın rahmetinden bu kadar insan nevmit olur mu? Niye bu kadar ağlıyorsun? Bana beni konuşturma dedi kalbim duracak. Ben çok ısrar edince bana anlattı. Dedi ki ben Abdülhamid Cennet mekanın devrinde bir binbaşıydım orduda. Ordunun imana Kur'an'a hizmet ettiği devirde ben orduda bir binbaşıydım. Annem babam vefat edince servetimiz vardı faimal olmasın diye Sedarete bir istifa dilekçeti gönderdim. Dedim ki, annem babam vefat etti, kalan yerdeki mağazalarımız, kalan yerdeki gayrimenkullerimiz, bunlara nezaret edecek bir nezaretçi ihtiyaç vardır. İstifam kabul buyurulursa Sedaretçe, istifa etmek istiyorum. Biraz sonra bana doğrudan doğruya hünkardan bir yazı geldi, istifam kabul edilmedi. Öyle anlaşılıyor ki Sedaret benim yazımı, istifa dilekçemi padişaha gönderdim. Ben bir daha dilekçe verdim, yine aynı cevap geldi. İzzat çıkayım, huzuruna şifayı olarak görüşeyim. Bu celadetli padişah, cidden çok celadetli. Ben yaveriyle uzun zaman bir yerde kaldım, tuhaf gelir size nasıl sen kaldın diyeceksiniz. Yaşlı yaveriyle uzun zaman bir yerde kaldım, Abdülhamit paytonda giderken Bayt'on'un sağındaki solundaki nefes almaya bile korkarlardı, derdi. Medet efendi, Allah rahmet etsin, Evliyaullah'tan bizzat. Ben bizzat o celadetli Haşmetli padişahın huzuruna çıktım. Haşmet dedim istifamın kabulünü istirham edeceğim dedim. Durumumuz budur dedim, derin derin biraz düşündü. İstifa etmem istemiyordu, düz iş mizazlarından belliydi. Kıslarıma da dayanamadı öfkeli bir edayla, Elinin tersiyle beni iter gibi haydi istifa ettirdik." dedi seni. Ben döndüm geldim işimin başına. Gece alemi manada orduların teftiş edildiğini gördüm. Misal etme ağabey, efendimiz yıldızın önünde duruyordu. Bütün Türk ordusu aleyhissalatu vesselama teftiş veriyordu. Osmanlı padişahları ileri gelenleri vardı, Abdülhamid de Edeb de, Temerbeste yugudiyette kainatın fahrının arkasında duruyordu. Derken benim birlik geldi, başında kumandan olmadığı için darmadağınık. Döndü bana Abdülhamid'e dedi ki, ''Abdülhamid nerede bunun kumandanı?'' Dedim ya Resulallah çok ısrar et, istifa ettirdik. Senin istifa ettiğini biz de istifa ettirdik buyurdu. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Katiyyen bileceksiniz ki, İslam adına atılan her adımın arkasında resul Ekrem vardı. İslam, İslam'ın vazifesi, İslam vazifesi, irşat ve tebliğ adına atılan her adımın arkasında Resul-i vesselam vardır. Arkanızda aleyhissalatü vesselam'ı zahir, başınızda yardımcı ve mürakip olarak görmek istiyorsanız, vazifenizi idrak şuuru içinde, herkes hayat-i de hissesine düşen mevkide vazifesini yapmaya çalışsın. Talebeler vazifelerini yaptınlar hekimler vazifelerini yaptınlar. Üniversitelerde kendilerine vazife sevgi edilenler vazifelerini yaptınlar. Liselerde, orta mekteplerde kendilerine ders verme imkanı bahşedilen kimseler vazifelerini yaptınlar. Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinelerinden, cüzdanlarına ve hazinelerine servetin çağlayıp geldiği zenginler, kendilerine düşen vazifeleri yaptınlar. İnşallah Teâlâ el ele omuz omuza vererek, Azmî dağlar gibi buzları eritecek. Şu zelam zelam üstüne leyl-i yeldayı Cennet Asa bir bahara çevirecektir. Bütün şu ağlamaları inşallahü u Teala gülmeye çevirecektir. Cenabı ı vacib ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Müddetini bizimle beraber eylesin inşallahü Teala.